Efendim, İmam Gazali Hazretlerinin e, Kavait-ül Akaid isimli eseri e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in e, manevi iltifatına, zuhuratta e, yani tabi zuhurat derken ben görmedim. Yani, görenler çok büyük. İbn Asakir rivad ediyor falan. Çok geride yani. O bakımdan e, bu şeyi, kitabı daha önemli gördüm. Sonra biz de bir istihareyle Kura çektik. İkisi arasında yine İmam-ı Gazalinki çıktı. Bu sefer e, onun için geçen hafta demiş olmama rağmen e, Ehl-i Sünnet üzerine bu mübarek eseri ders yapalım inşallah. Sonra akide tahavyeyi yaparız inşallah. İmanımızı ne kadar sabitlersek, ne kadar kuvvetleştirirsek o kadar mükemmel olur. İnşallah-ı Rahman. Yani şimdi bu zuhuratı evvela nakledelim. Hafız Ebu'l Kasım İbni Asakir Tebiyin-i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 أَبُلْحَسَنَ اَشْعَارِيدٍ Bunlar hep vefatları 300 yüz Yani 330'larda falan. Dolayısıyla e, kendi doğmaları, ilim tahsirleri falan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, işte خَيْرُ Kurun قَرْنِي فِمَّ الَّذ۪ينَ اَلُونُهُمْ فِمَّ Asırların en hayırlısı benim asrımdır. O 100 seneye tekabül ediyor. Kendi bulunduğu asırdan 100 seneye kadar zaten sahabe falan da artık yüz seneye kadar bitti yani. Yani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 şu eftaliyet kazandırıyor hadis-i şerife göre üçüncü asırda meth edilmiş özellikle bu itibarla hem onlara selef-i salihin diyebiliriz ama selef mezhebinde tevil yok tevil olmadığından biraz ıı, ıı, efendim imam-ı matur, imam-ı şiari halefe yani halef mezhebine mezhebinin kurucuları diyebiliriz şimdi ilk üç asırın ehline selef-i salihin diyoruz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 İllallah, tevilini ancak Allah bilir âet-i kerimesinde buyurulduğuna göre. Hareket ederler. Fakat sonra milletin tabi e, soru sorması, fitne çıkarması müteşâbî ayetleri eşelemesi, deşelemesi, karıştırması çoğalınca, ki âet-i kerime onu da beyan ediyor. فَاَمَّ الَّذ۪ينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُونَ فَاتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ اُبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبْتِغَاءَ تَevilِ Kalplerinde haktan kayma, batıla tem Müteşabih ayet ve hadisleri karıştırırlar. Onların peşine düşerlerse i̇şte şimdiki Vahabilerin, Haricilerin, Işidin, Daeshin, bilmemlerin bütün bunlar işte Allah'ın haşa oturduğunu, e, bizim gibi indiğini, işte efendim e, ondan sonra e, cisimlere benzeyen böyle haşa Rabbimize sıfatlar falan. İşte Allah göktedir haşa. E, mekan isnadı falan. ve Bunlar hep e, o müteşabih ayet ve hadislerin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 O zaman işte onların beyan ettiği teviller de bu hatikeri ile hüccet oluyor. Çünkü rasık alimler bilirler diyor tevilini. O tefsirine göre vav atıf olursa geriye bize işte bir vavın vav aynı vav da işte o konuşuyor ama atıf mıdır, iptida mıdır? Burada neler dönüyor, neler. Ama İmam-ı Razavi ne diyor? Bu fakire Allah Teala müteşabihattan bir kâr açtı diyor. Ama ben onları anlatamam diyor. Yani oğlu İmam, İmam Muhammed Masum Hazretleri ki yüz bin evliya yetiştirmiş efendim, şerlerin meşahihü şeyhi ama diyor mağrıp hazretleri İmam Masuma bile anlatamam diyor. Öyle meseleler var diyor. Şimdi dolayısıyla rasih alimler bilirler. E şimdi İmam Maturidiler, İmam Eş'ariler rasih olduklarında hiç şüphe olmayan alimler. Bunlar tevil yapıyor. E tevil yapıyor derken e İmam Malik de tevil yapıyor.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 tecellisi iner, rahmeti iner diyor. Anladın mı? Ha. Şimdi mesela ve ja rabbuke rabb jae meci diyelim. Allah Teala kendine meci ispat ediyor. Şimdi meci kelimesinin lügatı sana bana görse. Ja Ahmedu desen ne demek? Ahmet geldi demek. Ama sen şimdi ja rabbuke Kur'an'da Rabb'in meci sıfatını ispat ettiği zaman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 dernek dergilerde yazıya vuruluyor. Bu ilahiyatçılar e, bütün panellere katılıyor. Davet ediliyor yani bu adamlar. Kur'an'ın açık naslarını inkar edenler. Yani hadis fatesi bıraktı, Kur'an'a geçti zaten şu. Kur'an'a geçti. Şimdi Kur'an'ı ayıklamaya çalışıyorlar. Onun için bu zamanda El-Usnet itikadına çok efendim önem vereceğiz. Okuyacağız, dinleyeceğiz. Bu ustada İmam Gazali, Hucetü'l-İslam. İslam'ın delili sayılıyor. Ondan sonra e, bu mübarek zatın tabi fe, esas şeyi felsefeden geliyor. İlk zaman felsefeye çok çalışıyor. Ondan sonra bu felsefenin imansızlık olduğunu anladı. Sonra felsefenin aleyhine kitaplar yazdı. Tehafutül felsefe Felsefeyle uğraşanların batılda yarışmaları, batıla koşuşmaları, ba batıla gömülmeleri hakkında. Sonra el kız anid dalal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 Ama bu milleti acırsak inşallah. Bu derslere devam edersek inşallah. Şimdi İbn-i İmam Eş'ari'nin hakkında bir eser yazmıştır. Ona iftira edenlerin yalanını beyan etme mağazına geliyor. Teb'in-u Kez'i bil-Müfteri kitabın adı. O eserde zikrediyor. Diyor ki İşte Şeyh Fakih İmam Sa'd Sa İbni Ali Ondan sonra El-İsferayn'i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 Ayın on şevval ayında, biraz kırgınlığım vardı üzerimde bir de başım dönüyordu. Bu halsizliğimden dolayı oturmaya, yani düz durmaya güç bulamadım. Dedim ki, Kabe'de şöyle biraz kenara çekileyim, biraz yanımın üzerine yatayım, uyumak niyetiyle değil. Ama şöyle vücudumu ayakta tutamıyorum halsizlikten.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 Bir Eceba diyoruz kendimize değil mi? Biz mi batıldayız? Bunlar mı hak üzere acaba? Demiyoruz tabii öyle bir şey. Der miyiz yahu? <gülüyor> ama işte hemen şu ayeti bildiğimiz için Âmiletün <gülüyor> nâsıbe Bazı kullarımız var çok amel etmişler ama boşuna yorulmuşlar buyuruyor. Onun için Amel çokluğuna i'tibar yoktur Kulundan halik hoşlanmayınca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 Abi bunları da geri alacağım dersen ben burada şimdi İsrail'in olduğu bir yerde de Haçte ile ilgili konuşamam yani. Çünkü İsrail'in eşed dünnâs Kur'an'ın beyanıyla, "Zecilen neşetten nas adaveten, adaveten lillazîna âmenül Müslümanların en şiddetli düşmanı Kur'an'ın açık ifadesiyle Yahudilerdir yani Siyonistlerdir diyor. E bu ayet varken de e İsrail bayrağını açanları da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 Cesurlar mutlaka cömerttir. Bu bir kaide-i külliyedir yani. Bunlar da en cimri millettir dünyada. Ve dolayısıyla en korkak millettir. Hemen kalktılar çıktılar yani. <gülüyor> Karıştırmayalım bir şey dediler şimdi burada. Nasıl bağırdı ya? ha E şimdi onun için Müslümanlar, Yahudilerin, Siyonistlerin şerrini anlıyorlar. Bütün çektiklerimiz onlar yüzünden. Bütün akılan kanlar, tecavüzler vesaireler, bütün belalar İslam coğrafyasında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 Herkes onun etrafında halaka olmuş. İkinci halaka yok. Tek halka var. Onun etrafında toplanmışlar. Yanaştım diyor. İşte dedim ki, haliniz, ahvaliniz nedir? Bu halkada halaka Arapçası, Türkçe'de halka diyorsunuz. Bu halakada olanlar e, neler yaşanıyor? Bu zat kimdir? Etrafında bu toplaşanlar kimdir? falan Dediler ki, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.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 Nazif, sarığı, entarisi, ama diyor tasavvuf ehlinin kıyafetini giymiş, huzuratta, yani tasavvuf ehli o dönemdeki, işte sene 545'lerdeki tasavvuf ehlinin giydiği kıyafetler yani. İşte sarılar böyle şekiller oluyor, öyle işte Bedevit harikatta kırmızıdır vesaire, böyle tasavvuf ehlinin kıyafeti ne demek, sünnete uygun zaten, sert biraz giyerler, çok ince altını gösteren şeffaf kubaşlar giymezler,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 O din-i mübin İslam'ın e, yarısını o çözdü o ayet ve hadislerden. İstikrac etti, istimbat etti, iştihad etti. Sonra e, zaten kendisi i̇mam Muhammed'in talebesidir. Yani. İmam-ı Azam Efendimiz'e kavuşmamış, vakti yetişmemiş ömrü. i̇mam Muhammed Efendimiz'den okumuş yani. Akram bağlıkları da var. Ve zaten onun kitapları olmasa ben şafi olamazdım diyor. Ama tabii sonradan gelen de illa geride kalan anlamına gelmiyor. O da çok büyük iştahatlar yapmış, çok büyük bir mezhep kurmuş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in methiyesine de, hadiste de mazar olmuş. Kureyş'in âlimi yeryüzünü ilim dolduracak, onun kadar Kureyş'ten âlim çıkmamıştır. Çünkü bu Hanife Kureyşli değildir. Fars milletindendir. İmam Şafii Muttalibi'dir. Yani Kureyş'tendir. Âlim Kureyş'in âlimi, Kureyş'in âlimi yer tabakalarını ilim dolduracak, hadise ondan bahsediyorum yani.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 Her okuyan diğerinin yanına oturuyor. Her okuyan diğerinin yanına oturuyor. Okumalar bitti. Rafızilerden diyor. Rafıziler kimler? Ha. Rafızıyı terk edenler demek. Neyi terk etmişler? Ebu Bekir ve Ömer ve Osman efendilerimizi sevmeyi terk ettiklerinden sahabenin muhabbetini terk ettiklerinden adları ne olmuş? Rafızı olmuş yani. Yoksa Ehli sevdiklerinden dolayı Rafızı değiller.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 ''İnsücün şahit olsun ben de rafiziyim'' diyor. Ama bunların derdi ehli sevgisi değil diyor. Sahabenin buzudur ve nefretidir diyor. Bu üç çok nakledilir. Yani zaten geçen de ulemadan bir zat beyan ediyor. Mesela hiç Hz. Hasan yok. 12 imam da var ama şu anda bakar mısınız? Alemlerde, kartlarda, efendim aşure şeylerinde, nümayişlerinde gösterilmişler.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 O üç kızı Medine'ye getirildi. Bu tabi tarihte, siyerde var kızı zaten. Biri Ebu Beşutluk'un oğlu Muhammed'e verildi. Radıyallahu anhüm. Biri Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah ibn Ömer'e verildi. Çünkü onlar hükümdar kızlar olduğu için denklik meselesi var. Yani evlenecekler falan. Denklik olsun diye gidip de mesela yani sahabe içinde de fakiri var, işte şu var. Durumu müsait olmayanı var. Yani seviye bakımından itibarda İslam'da, fıkıda denklik meselesi olduğundan Biri Ebubek Sıddık'ın oğluna verdi, biri Hazreti Ali'nin oğlu Efendimizin oğluna verdi, biri de Hazreti Ali'nin oğlu Efendimizin torunu, Hazreti Hüseyin Efendimiz'i aldı. Şimdi bu 12 iman başımızın tacı, kurban oldukların hepsi kimden geliyor? Kisra'nın kızından geliyor. Yani Kisra'nın kızı, Hazreti Hüseyin Efendimizin hanımı olmuş, e tabii ki mübarek olmuş, saliha olmuş, başımızın tacı. Değil mi? Onu konuşmuyoruz. Ama neyi konuşuyoruz? Onlar yine Kisra taraftarlığı, taassuplığı yapıyor.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 Hazreti Hasan'dandır, İdrisler işte, İdrisler devleti, Ederis'e, İdris, Ezer, İdris-i Ekber. Biz onları kaç defa ziyaret ettik? Fakat, Hazreti Hasan'dan gelen soydan bir tanesi bunların iç ismi kitaplarında geçmez. E bu Ehl-i Bey değil mi? Hazreti Hasan' Ehl-i Bey değil mi? İnneb-i Nihada benim bir oğlum, torunu için oğlum diyor. Hazreti Hasan'ı hutbede mübarek bu boynunu alıp da Cuma günü millete söylemedi mi ki? Bu benim oğlum Seyyid'dir diye Seyyidliğini Tescil Hadis Bukhari'de geçmiyor mu? E Hz. Hasan'dan niye hiç vurulmuyor? Bahis yok. Bir tane soyundan, neslinden isim yok. Onun için ulema buna dikkatçe çekiyor. Esas dertleri diyor. Fars, ırkçılığı ve Pers milliyetçiliği olduğundan yine mesele ehl sevgisinden ziyade ne görüyor? Kisra'nın kızından gelenleri kısım kabul ediyorlar. Onlara daha ziyade sahip çıkıyorlar. Niye Hazreti Hasan'ın adı yok, yok, şey yok? O da Resulullah'ın torunu sallallahu aleyhi ve sellem. Hem de Hazreti Hüseyin'in abisi. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in en çok dinlediği insan. Onun için dava başka yani. Dava başka. Rabbim bunların kötü inançlarına karşı bizi uyanık eylesin. Ah. Agah eylesin. Amin Allah. Salli ala Seyyidina Muhammed. Siyonizm mesela der ki, bana bazı namlunun ucunu bana göster falan. Niye? E IŞİD'in bilmiyor musunuz? E, İsrail'le ne dostlukları çıkmadı mı yani? He. Onun için bunlar İslami'yim, İslami'yim, bid'at ehlinden, bid'at ehli, itikadında bozukluk olanlardan hayır beklenmez. İslam'a, Müslüman'a menfaat beklenmez.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 Şii'si de burada, Selefi'si de burada, IŞİD'i de burada. Biz bunlarla milletin imanını kurtarmaya uğraşıyoruz yani. Bizim devletler arası konuştuğumuz konular devletler arasında tealluk etmiyor. Devlet kendini korumak için ne yapabilir? Efendim, efendim sallallahu aleyhi ve sellem de, efendim sonraki Selefi Salihin de de hep böyle. E, bazı istihane bil müşrikin, müşrikten bazı noktada müşrikten bile yardım alınma durumu var mıdır? Vardır. Yeri gelir öyle mi? Yeri gelir. Bunlar olmuştur yani. Kitapsıza karşı ehli kitaplan olmuştur. Efendim Kur'an-ı Kerim'de geçer. Rum suresindeki başındaki ayetlerde geçer. Resali, bunları bilenler bu dediklerimi yadırgamaz. Şimdi Şia'dan biri geldi diyor. Yani o Hanefi bu Hanifeler Şafi'ler falan orada.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 Batıl itikatları yazıyor orada yani. Bozuk inançlar işte. Sahabeye hakaret eden vesaire vesaire. Batıl itikatları var. O da halakaya girmek istedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize ben de okuyacağım itikadımı diye. Bizim itikadımız da bu diye okumak istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bulunan artık sahabeden olabilir veya O anda yanında bulunanlardan bir zat çıktı. Onu men etti. Halakaya sokmadı. Elindeki kağıtları da aldı.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 Ya Resulullah dedim diyor sallallahu aleyhi. "Bu kitap mu'teqidi ve mu'teqidi Bende de bir kitap var. Bu benim itikadımdır. Ehli sünnetin de itikadı bunda yazılıyor." "Levazin telli izin verir misiniz? İz müsaade ederseniz okuyabilir miyim size?" dedim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve buyurdu. "Vistelik. Bu iş yeni Araplar konuşuyor buna ama evvelce de varmış bu. İş yani en yüce şey. Kısaltılmış yani. Ne o?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 mübarekler yazmışlar. Ama benim bir kesbim var. Benim de kesbim var. Kesbim nedir? Okuyorum. Roman okumuyorum, gazete okumuyorum. Ne okuyorum? Kitap okuyorum. ehl er sünnet ulemanın şehirlerini okuyorum. Ne bu Resulullah? Ve zaru zahira ismi ve batnıh. Günahın açık olanında, gizli olanında terk etti. Yani biliyoruz açık günahlar var. Bir de gizli riya var, gösteriş var, kibir var. Bunlar kalpte oluyor. Hareketlerden bazı ortaya çıkıyorsa da içteki günahlar dışına bastırıyor yani. İnnellezîne yaksibûne'l isme secüzâna bimâ kânû yaqtarifûn. O kimseler ki yaksibûne kesme diyorlar. Kesme demek kendi girişim ve teşebbüsüyle bil fiil o işi yapmak.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 Bunlar mutezile olabilseler bir ihtimal cennete de girebilirler yani, bir ihtimal. Mutezile de cennete girecek de Mevla'yı göremeyecek mesela. Neden? Ruhiyetullah'ı inkar ettiklerini. Ama adam cennete girecek icabında. Mutezile de az mı yani? Kazı Abdülcebbar'ları, Zemakşer'leri, şunları bu da. adamlarda az mı kafa yormuşlar? Bunlar hiç kafa yormadan otomatik inkara bağlamışlar. Ne varsa yok diyor ya. Ha, <gülüyor> bunlar nerede mutezile olacak mutezile?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 O işi devreye gelip efendim kazanıyor. Kazanımı var diyor onun. Yani hepken kulu devreden çıkartmıyor. Ama yaratma işinde yine kim yaratıyor? Yaratmak ancak Allah'a mahsus. Allah'ta ne kararı vermiş? Kulumun iradesi istediğini yaratacağım ki imtihan olsun buyuruyor. Bu kadar basit yani. Hep orta gidiyor Ehl-i Sünnet. İşlerin hayırlısı ortası. Bir taraf gördüğünüz ne sivri uç oldu, bir taraf ne biçim oldu. Bir taraf kula yaratıyor dedi. Bir tarafta kul hiçbir şey sebebiyeti de yok. Mazur dedi yani. İkisi de ne kadar... Tehlikeli sonuçlar doğuruyor. İtikad bozukluğu. Günahları kesbedenler Kesp ettikleri kazandık, iktiraf da Kazanmak demek. Fakat iktiraf kelimesi olsaydı onu şey edemezdi. Çünkü bunlara Kulun kesbi var diyoruz ya İlle kesb kelimesi Kur'an'da geçiyor mu meselesi. Var işte burada tak Ayeti bulmuş mübarekler Enam suresinde Günahları kesbedenleri diyor İktiraf ettikleri o da kazanmak demek suçları sebebiyle cezalandırılacaklardır diyor. Burada kes. Onun için itikat meselelerinde mutlaka ayette hadiste delili vardır. Delilsiz bir dava olmaz yani. Ehli sünnet onun için ilmi kelam. İtikada ne deniyor? İtikad ilimlerinde ilmi kelam deniyor. Kelam ne demek? Konuşmak demek. Niye ilmi kelam deniyor biliyor musunuz?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 Akıl, mantık, felsefeyi kenara koyacaksın. Ayet, hadis ne diyorsa bakacaksın. Ha Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduysa ki: "İnne İsa'l emme İsa ölmemi Ve Kur'an-ı Kerim'in de buna delalet ettiği üzere öldüremediler, asamadılar ve rafaallahu li Allah kendi kabul makamı olan ikinci kat semaya kaldırdı." diyor Nisa suresi. Bu ayetlerin muvacehesinde sen artık burada oksijen yoksa yaşayamaz, gökte de oksijen olmadığına göre diyebilir misin? Diyemezsin. Ayet var, nas var.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 Bana karşı konuşmuyor, cübbeliye karşı konuşmuyor. Ayete hadise karşı konuşuyor adam. Bu bu yasaklanmış. Çünkü burada ne yok? Kitap ve sünnet yok. Burada ne var? Akıl ve mantık ve felsefe var. Ekseru felsefetin caesafen fekide. Cemiu bi kulli'l hukm ekseri diyor. İmam-ı Rabbani. Kaddesillah. Tab Mevlana'dan alıyor. Oradan alıyor. Buradan da bütün büyükler birbirinden naklediyor. Felsefenin çoğu ahmaktır. Bir şeyin çoğu ahmaktıksa hepsi ahmaklık olur. Çünkü neden?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 Allah Teala cemalini görecekler diyor. Mutezile diyor ki hükmümü bekleyecekler manası veriyor Ravide. <gülüyor> yani işte, İlah Rabb yani azir adine. Şimdi burada ne oldu işte ayet devreden çıkarılıyor. Niye? Allah görülemez. Niye? Görülemez? Çok münezzehtir, çok gücedir. Göya Allah'ı tenzih edeyim derken Allah'ın kelamına diyor ki senin dediğin gibi değil. <gülüyor> yani ama manayı tevil ediyor işte falan falan. Tevil ettiği için kafir diyemiyorsun. Diyemiyorsun ama İşte ahirette de o rühyetullah'tan mahrum olacaklar inkar ettikleri için. Hani cennete girseler bile, girenlerinden olan bile göremeyecek diyor. Emali'de. Feyâ hüsrâne ehlil itizâli. Ey ümmet diyor, mutezilenin zararından sakının. Çok ziyana gittiler. Akıl ve mantıkla bu yola çıkan neyle? Efendim, ne diyeyim sana? Takma ayakla, saksıdan ayakla, işte alçı. Alçıdan yapılma bir ayakla...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 Bu diyor, İmam Gazali'nin tasdif ettiği Kavâidül Haka'id itikat kaideleri hakkında bir kitap Müsaade buyurur musunuz? Otur oku dedi diyor Bana izin ver diyor, oturdum, başladım diyor Şimdi İmam Gazali bu kitabını Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mana aleminde izlemiş mi? Dinlemiş mi? Zaten Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha biz doğmadan evvel bütün ümmetim bana gösterildi buyuruyor mu? Bütün bunlarla fealimtü mâfisse mâvâd ve mâfidâr Göklerde yerlerde olan biteni bildiğim Tirmizi hadisinde buyuruyor mu? Bunu Mevla bildirdi çünkü. Ümmetinden kendisinden sonra neler yapacaklarını da gösteriyor. Zaten sabah akşam amelleriniz bana arz ediliyor buyurmadı mı sahih hadiste? Sabah akşam amelleriniz arz ediliyor. i̇mam Gazali bu kitabı bitirdiği zaman Resulullah Efendimiz'e gösterilmedi mi zaten? Şimdi bizim yazdığımız kitaplarda gösterilmiyor mu? Sapıkların yazdıkları da gösteriliyor. Hepsine arman arz ediliyor. İyi bulduğumda hamd ediyorum, kötü bulduğumda istiğfar ediyorum. Ama tabi adam istiğfar edilecek adamsa tabi, kafirse istiğfara şahit değil. Yani buyuruyor İbrahim Aleyhisselam'a babana bile istiğfar edemezsin buyuruyor. o ayrı bir şey. İstiğfar yine ne olur? İnsan Müslüman olur da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 Böylece diyor, başladım diyor. Kitabın kutbesini okudum. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün amellerimiz ona arz ediliyor. Anladın? Evet. Ebu Ali'l Belhi Hazretlerine kızı ne sordu? Efendi Hazreti çok anlatırdı bunu. Ruhul bir anda geçer. İşte oruçluymuş o gün, nafile oruçta olabilir, Ramazan nafili fark etmiyor. Oruçluymuş. İşte boğazından ağzına şey reflü de oluyor ya. E, ağzına gelmiş midesindekiler. Oruç bozuldu mu bozulmadı mı meselesinde? Mübarek de kitap mı yazıyormuş? Ne yazıyormuş? O arada bir şey yazıyormuş. Baba dedim diyor. E, midemden kusmuk ağzıma geldi. Orucun bozuldu mu dedim diyor. O da oradan dedi diyor. Bozuldu evladım dedi diyor. O zat da ne büyük mübarek makam. Yani Ebu Ali'l-Belhi. Kudüs esirruhu. Hemen Resulullah Efendimiz önüme çıktı diyor. Uyanıkken görüşüyorlardı. La ya Ali.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 Allah Allah dedim ben de içimde. kurafe herhalde, koca karı şey dedim yani. Bir şey de demedim de ayıp olmasın diye. Ölmüş kanalım. Sonra bir de kitapta şimdi baktım. Yemekten evvel li ilafi okuyan da diyor. Zararı dokunmaz. Tabii ki li ilafi oku da zehir iş demedik yani. <gülüyor> Ama yani ben ara sıra ben çok tembel bir adamım. Hemen yemeğe daldırırım yani böyle. Bir li ilafi ok okuyamıyorum. İşte li ilafi okumanın sesine var kitapta. Var. Çünkü ve amenem min kavf. اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُعُ Açlıktan doyurdu, yedirdi وَاَمَنُهُمْ مِنْ خَوْ Korkudan emin kıldı. Ayet bak, yedirdi ama korkutmadı diyor. Bu ayetten dolayı. Şimdi kitapta görmesem, ya koca karı diyorsun. Ama sen işte Afyon'un koca karısı, senin cübbelinden, takkerinden daha alim çıkıyor. Çünkü neden? Gelenek diyorsun, gelenekçilik diyorsun bizimkine. Sen koca karının itikadı bile, koca karının itikadı zaten. Koca karılar öyle saf ve temiz inanır, cenneti, ahireti görür gibi. Kocakarı deyince illa yaşlılık anlamında söylemiyoruz. Aynı beyin ve benim annem çok yaşlanmadı rahmetul aleya. Ama o itikatta yani temiz itikad. ya fahrur raziler fahrur raziler ilmi kelamda zirve felsefenin kitabını tersten yazmış felsefecileri bitirmiş yani. Tefsiri kebiri yazmış yani. Onun şeyhi İmam Cüveyniler İmam Gazani hocası olan İsa i̇şte İmam Cuveyniler bütün hepsi vefat ederken ne diyor bu kadar istidlallerle delillerle şunlarla bunlarla uğraştık uğraştık hani milletin itikadını düzeltelim diye onlarda çaballadılar falan ama sizi şahit tutuyorum ben dedi vefat ediyorum ve şimdi Nişabur'un Nişabur diyorlardı Nişabur'un koca karılarının itikadı üzere Allah'a kavuşacağım Bak, bütün ilmi kelamın kitabını yazanlar dedi bunu vefat ederken. Nişabur'un koca karılarını itikadı üzere gideceğim dedi. Çünkü neden? Bu işte acabalar olmaz, şüpheli olmaz. Efendim, görür gibi temiz bir inanç lazımdır. Onun için evvela inanacaksın, ondan sonra tabii ki ayet hadisten delil. Ya sen dur hele ayet hadisten delil bulayım, gökten yerden delil bulayım diyene kadar Hizr-i seni mi bekleyecek?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 Her sünnetin bütün ulemanı kitapları birbirini zaten aynı mahiyette. Şu temel kitap ve sünnete dayanıyorsa, dayanmıyorsa okunmaz. Allah muhafaza. Başladım diyor. وَبِلَّهِ اتَّوْفِقِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمُبْدِئِ الْمُعِيدِ اَلْفَعَالِ لِمَا يُرِيدِ diye başlıyor. Yani hamdü senasında zaten bütün itikadı veriyor. Hamdü sena faslı var ya ilk iki paragraf. Zaten onu bilsen iyi kurtardın yani öyle yapmış bambaşka. Ben de diyor başladım diyor, okudum diyor. Kitabı da okudum diyor. İmam Gazali'nin akidesinde bu kitapta ibare geldim. Nereye geldim diyor? Ve ente taala ba'the'n-nebiyye l-ummiyy Muhammedan sallallahu teala aleyhi. Ila kaffil arabi vel acmi vel insi vel diyor. Kitaptaki ibareyi okuyor ya tümünü. Tümünü okurdan geldim Allah Teala Nebiyü Muhammed Mustafa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 <gülüyor> her dakikası aynı şeyleri mi anlatacağız bugün yeni şeyler söylemek lazım mübarek adam. eski sohbetleri çok dinleyin çok eski sohbetlerde çok elimler var ben bile dinliyorum bir eski sohbete rastladım gecen gece Allah Allah neler biliyormuşum dedim <gülüyor> ben de unutmuşum onları yani 95 ama bakıyorum aynı mesele dua diyoruz Filistin şura bura falan bir şey değişmemiş çeyrek asır olmuş belalar kalkmamış yani demek bu millet İslam'a dönmemiş yani dönmemiş o eskime vaazlar hakikaten ilginç evet bana gazali nerede sordu e derken imam gazali geldi halakanın önünde oturdu durdu ayakta sonra resulullah sallallahu aleyhi huzuruna oturdu ha, de ya benim buyur ya resulallah dedi öne geçti resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdi resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi selamını aldı mübarek elini ona uzattı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 Reformları, yenilikleri İmam Gazali sildi süpürdü, müceddit olarak gönderdi. Şimdi Ebu Hanife radıyallahu anh zamanında İmazar, Ebu Hanif'in birkaç kitap ona nispet edilir. Nispetleri de fıkı ekber, fıkı efsat falan şeyine. nispetlerinde de kıylü kal var. Nispetlerinde de acabası var da yani prensipleri koymuştur. Ama İmam-ı Azamlar e, e, yani amelle ilgili fıkıhı çözdüler. Zaten o zaman itikat sorunu böyle bu kadar felsefe karışmış değildi.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 Bunlar ön planda şu anda. Bunların lafı, yani sözü çok çıkıyor. Ehli sünnet yok değil ama ehli sünnet de bunlara karşı bir cevap vermesi lazım. Yani ilahiyet camiasındaki ehli sünnet bunlara cevap vermesi daha doğru değil mi yani? Akademisyenlerin bunlara reddiye yapması daha mühim değil miydi? Nerede bunlar? Ben ehli sünnet yok demiyorum. Var olduklarını da biliyorum. Nerede bunlar diyorum? Ama bunlar korkuyorlar. Korkuyor. Adam bana dedi ya. Şu adamın dedi, eski ölmüşlerden mi, yirmi yerde bilmem nerede, el üstete muhalif görüşleri var, kitaplarından seçtim dedi. E ne olacak? Bir kitap yazacağım dedi Bunaret diye. E senin ismine basalım mı dedi bana. <gülüyor> basalım dedim zaten, bizim ismimiz dokuza çıkmış dedim yani. Her gün savcılığa. E ne olacak? Ya hocam dedim, senin ismine niye basmıyoruz dedim, dedi ben profesör olamam dedi. <gülüyor> profesör olamam dedi, bana vermezler dedi. Bu adamın aleyhine yazarsam dedi, profesör olamam dedi bana. Mevzu bu. Her şeyi konuşamıyorum yani şimdi. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet yok demiyorum. Belki de sayıda da fazladırlar. Ama kaderi inkar edenler sesini çıkarıyor. Korkmadan amen tüyü boz bozacaklar. Bozmak isteyen akademisyenler, Kur'an inkar eden, Kevsu Rezakaleti inkar eden, işte Mustafa Üstürk gibiler, şunlar bunlar. Akademisyen bunlar. Bunlar sesini çıkarabiliyor. Bardakoğlu Mehmet görmezler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 Başımın üstünde yerleri var. Yok bu itikatta kalırlarsa bu milletin onlara reddiye yapması, tepki göstermesi lazım. Tepki nedir? Tepki hakaret değildir. Tepki asla sövüp saymak değildir. Asla gönül kırmak değildir. Ama bu görüşünüz şu ayete, şu hadise muhaliftir. Ehl-i sünnete muhaliftir. Biz sizin bu görüşünüzü reddediyoruz. Ve bu görüşlerin salonumuzda, mahallemizde, ilçemizde e, revaçta olmasını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 Ketelikten neyyet. Madem münker var, Adem Aleyhisselam'ın babası vardan daha büyük münker olabilir. Kader yok itikadından daha büyük münker olabilir. Münker'in babası bunlar ya. Sen içkiden, kumardan, zinadan, fuhuştan bahsediyorsun. Şu itikat bozukluğu, şu ilahiyattaki kaderi in inkar. Ne fuhuşhaneye benzer, ne meyhaneye benzer. Oralardakiler günah olduğunu bilirlerse, kafir olmazlar. Çoğu da günah olduğunu biliyorlar.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 Zaten neler aşındı, neler aşındı, hangi eşikler geçildi bilsen. Nereye gelmiş millet ya? Hiç ne hadis kalmış demiş şey ya kalmış. Ayet inkar edildikten sonra. Diyor ki, o kadar müçtehitler kitaplarını okudular ama, ben sana dedim, onlarda tafsilat yok. İmam Gıza'nın kitabında ne var? Detay var. Niye detay var? Fitne çıkmış. Allahu u Teala sıfatları hakkında ihtiyaç.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 Hevalar yani. Heva, hava değil yani. Heva, elifle yazılırsa gökteki hava, el heva Arapçada. Heva, yağlı yazılırsa, sonu vardıktan sonra yağ olursa, o nefsin kötü arzusu demek. İkisi de Arapça. O hava da Arapça, bu heva da Arapça. O da el heva bu el-heva. Sonu hemzeli olmaz. Bu itibarla nefsin hevasına göre inançlar çoğaldı,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 Efendii... ...Şâzeli tarikatının zerruki'ye kolunu kuran zat. Zerruki'ye diye tarikat var. Bu mübarek zat... ...hikem-i yapmış. Çok allâme. İmam-ı tasavvufta da zirvedir. Tasavvufun kaidelerini de koyan adam. Ama... ...usul-u fıkhıhçı, ilm ...bu mesaih tasavvuf ehli asla cahil değiller. E, i̇limde zirveler zaten. Onun için... ...efendii... Bu mübarek kitabı, İmam Gazali'nin bu kitabını şerh etmiş. İmam Ahmet, Zerruk Hazretleri şerh etmiş. Bakın onun şerrinin başından da kısa şunu okuyorum. Diyor ki, ''Emma Ba'd'' diyor, hamdü senadan sonra ''Fetâhsehûl akîde'' ''İnancı'' Ne diyorsunuz ona? ''Tahsi etmek'' Hani gözden geçirmek, yoklama yoklamak. Bil-i-zah vel-beyan, izahlı bir şekilde. sûmmet e delil vel burhan sonra onu delille desteklemek. Min-a'zam-i mekâsidil i iman imanın hedeflerinin en büyüklerindendir. Ve-ekber-i mefâti-hi-l-yakîn vel i şüphesiz inancın ve Allah'ı tanımanın anahtarlarının en büyüğü, ehl-i-hüsnet itikadını okumaktır. Ve-mekâli-i-di-l-fevzi bil-cenneti ve-l-necâti minen nîrân cennete ermenin, Ateşten kurtulmanın anahtarlarının en büyüğü nedir sorarsanız itikadı tasih'tir diyor. Ehli sünnet ulemasının görüşlerine göre. Venni ra'dünnas <gülüyor> katatalu yadelge ve kasru ve basd ve ihtasru birçok alim geçti diyor. O 800'lü falan. Kendinden evvel yani 600 fenerlik falan 600 700 insanlar diyor uzun kitaplar yazdılar. Kimisi kısa yazdı, kimisi geniş, kimisi muhtasar. Felem <gülüyor> era Mislacke iddiye hüccet-i İslam, hüccetü'l-İslam İmam Gazali'nin yazdığı kitabın mistini göremedim diyor. Li muhtamet alim-i ve ihtimam çünkü çok güzel ihtimam göstermiş. Ondan sonra eee beyanları, ilm, açıklamaları, ihtiva ettiği mevzular çok güzel seçmiş ve Darat alim temessükün ve ihtisam bir de şerata ı sünnet'e kitabı sünnet, tam bir temessük sıkıca sarılmış ehl Sünnet'ten hiç taviz vermemiş. Çok güzel yazmış diyor.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 O kaideleri biz anlarız inşallah tatbik ederiz, uygularız. Konuşurken size arada zaten kaideleri aktarmaya çalışıyorum inşallah. Ve böylece Elhamdülillah diyeceğiz. Elhamdülillah bütün hamdü senalar övgüler tazimler, şan şerefinden bahsedilmekler kime aittir? Kime mahsustur? Lillah Allahu u Teala Şimdi Elhamdü'de tabii çok şeyler var. Elifle Cins içindir, istigrak içindir, ahd içindir, ahd-i zihnidir, ahd-i haricidir. Dol. Şimdi elhamdü, bütün hamdlerde dim'i istigrak oluyor. Hepsini aldı içine. Efendi Hazret bu manayı tercih ederdi. Ama o hamd dersen, belli bir hamd kafanda tutuyorsun demektir. Eliflam'da o manada var. O nedir felan? İşte orda da çok manalar var. İmam Şeyh Ebul Abbasi Mürsi. Evliyaullah'ın reisi, imam Şahzeli'nin halifesi. İskenderiye'de yatıyor. İbn Atayli'nin, Hekemi Atayli sahibinin de şeyhi. Şeyhlerin şeyhi. Ebu'l Abbas, Mürsi. O mübarek, zamandaki en büyük âlimlere İbn-i Nehas olacak falan Tabi tasavvufun büyüklerinden de, demiş ki ben bu Elhamd'e bir mana vereceğim ama bakalım sen de itiraz edebilecek edebilecekmişsin demiş ona. Yani kabul ediyor musun, etmiyor musun? Buyurun efendim demiş. O zat da çok allameymiş de tabi, hürmet etmiş, tazim etmiş.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 kendi zatına yaptığı ham billahi yine kendine mahsustur. Çünkü neden bizim hamdler zaten onun zatına yakışmamakla beraber vazifemizi yapacağız. Öyle mi? Kendi zakir, kendi mezgur kendini arabul kendinde kendin kendini bulabilirsen zaten Allah'ını buldun demektir. Men arife nefsahu fekad arife Rabbahu. Kendini bilen Rabbini bulur. Bilir çünkü sende o sıfatların suretleri var. Onun için elhamdülillah dedik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 Efendim darılan yatağına ayrı serer, isteyen gelmez, gider, beni hiç alakadar etmez. Biz ehlistet itikadını e, tescil edip bir kayıtlara geçirelim. Evet. Madde madde geçirelim. İnşallah rahman